Yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak gelirim. Buhari bu hadisi nasıl anlamak gerekir? Evet. Bu hadisi herifin manası çok açık değerli kardeşlerim. Yüce Rabbimiz diyor ki kulum bana yönelirse, bana gelmek isterse, ben onun önündeki engelleri kaldırırım. Bana gelmesini sağlarım. Hatta bana yürüyerek gelirse, ben ona koşarak gelirim. Yani ne demek bu? Bana yaklaşmak, sevgime, övgüme mazhar olmak ister ise, ben onu, o beni ne kadar seviyorsa, kat kat daha fazlasını, fazlasıyla onu severim. Ona, onu bana yaklaştıracak yolları önünde açmak suretiyle daha hızlı bir şekilde bana yaklaşmasını sağlarım. Önündeki engelleri kaldırırım. Burada kinaye var tabi. Yüce Rabbimiz hani bizzat kendi zatıyla gelecek değil. Böyle bir şey yok ama buradan kastı ne? Eğer yaklaşmak istiyorsa kul, Rabbine, Allahu Teala, onu kendisine götürecek olan yolları kolaylaştırmak suretiyle, engelleri önünden kaldırmak suretiyle ona yardımcı olur. Burada anlaşılması gereken budur. Ve yine burada anlaşılması gereken bir insan Allah'ı sevmek ister ise, bir insan e, Onun övgüsüne, sevgisine Rızasına mazhar olmak ister ise Bu konuda yapmış olduğu gayret neyse Allahu Teala o gayretin on katını, yüz katını, bin katını yapmışçasına Ona muvaffakiyet sağlar Onun bu konuda başarılı kılar, muzaffer kılar Ve bu şekilde e, Onu ona koşmuş olur. Bu şekilde ona koşmuş olur. Yani burada bir kinaye var. Kinayeden anlamamız gereken şey, Allahu Teala kendisine gelen yolları okulu için kolaylaştırır, sebepleri önüne hazır ve nazır yapar. O insanın daha kolay, daha rahat, daha hızlı, daha çilesiz ve zorluksuz bir şekilde, kolay bir şekilde Kendisine gelmesini sağlar. Kendisini sevmesini sağlar. İmani derecede yükselmesini sağlar. Yapmış olduğu gayret, bir gayretse onu binle yüzde bir milyonla çarparak sanki e, sağla, e, sarf etmiş olduğu bir eforu bin efor sarf etmiş gibi algılayarak bereketlendirir ve onun makamını, mevkisini, derecesini, sevgisini... Değerini, kıymetini yükseltir. İşte bu da Allah'ın kula koşmasıdır. Buradan anlamamız gereken şey kısaca budur. Yoksa e, Allah-u Teala'nın zat olarak kişiye gelmesi söz konusu değildir. Evet. Diğer sorumuza geçelim. Evet. Kardeşimiz e, Akhila, e, Hilak mı artık öyle bir e, biraz garip bir isim. Kuzenlerimizle filan aynı masada ayrıca karışık oturabilir sohbet edip yemek yiyebilir miyiz? Akraba ziyaretlerinde kadın erkek karışık oturulmasını yasaklayan ayet veya hadis var mıdır? Evet. Değerli kardeşlerim Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Hayatına baktığımızda Ve sahabenin hayatına baktığımızda Bu konulara Çok dikkat ettiklerini görüyoruz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Kadına bakan bir erkeğin yüzünü Kendi eliyle Kendi eliyle çevirmiştir Yine Hazreti Ayşe validemiz Kendisine fıkhi konularda soru sormak isteyen erkek sahabeye perde arkasından e, cevap vermiştir. E, yine sahabenin hayatında e, kadın erkek ilişkilerinde... E, bir karışma, bir karma, bir e, ko, ko, işte böyle serbest bir şekilde konuşma, serbest bir şekilde diyalog kurma, gülme, e, günlük konuşmalara girme, e, malayani konulara girme, e, gülüşme, konuşma, efendim lakırtı yapma, boş konuşma gibi e, düzeysizlikler asla görünmez, görülmediği gibi bunlar yanlış görülür. Allahu Teala. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman e, Müslüman kadınlara söyle gözlerini harama bakmaktan sakınsınlar buyuruyor. Yine Müslüman erkeklere de aynı şekilde onlara da söyle gözlerini harama bakmaktan sakınsınlar buyuruyor. Yine e, kadınlara hitaben sözlerinize dikkat edin ki kalbinde hastalık taşıyanlar bir Umut içine düşmesinler. Sizden umut var olmasınlar. Size yönelik bir beklenti içinde olmasınlar. Sözlerinize dikkat edin. Sözlerinizle erkekleri e, şeye düşürmeyin, fitneye düşürmeyin. Bu ne demektir? Yani konuşurken ciddi olun. Malaya yani konulara girmeyin. Günlük konularda efendim şudur budur ee, asla astarı olmayan sohbetler içerisinde olmayın. Gülüşmeler, konuşmalar, bakışmalar içinde olmayın. Bunları yaparsanız kalbinde hastalık olanlar beklenti içerisine girer. Akıllarına yanlış şeyler gelmeye başlar. Ve bu vesveseyle beraber durumu ilerletir ve en sonunda zina yapacak dereceye ve yapma noktasına şeytan onları düşürür. Hep bu böyle olmuştur. Evet. Değerli kardeşlerim, buna benzer elimizde ayet-i kerimeler var, hadis-i şerifler var. Bu ayet-i kerimelerden, hadis-i şeriflerden anlamış olduğumuz ve e, sahabenin hayatından anlamış olduğumuz şey, elimizden geldiği kadar karma yaşamı, kadın-erkek diyaloğunu, kar karmasını, aynı ortamda çalışmalarını, aynı ortamda yaşamalarını, aynı ortamda eğitim görmelerini, Elimizden geldiği kadar geldiği kadar e, bertaraf etmek ve kadınlara kadınlara ve erkeklere yaşam alanları olarak ayrı ayrı alanlar e, tayin etmek durumunda olduğumuzu ve bunun bir dinli dini emir tavsiye ve yükümlülük olduğunu toplumsal bir e, huzurun toplumsal bir e, nezahetin temizliğin arınmanın toplumsal yükselişin gereklerinden olduğunu görüyoruz. Ecdadımıza baktığımız zaman bu konulara dikkat etmişlerdir ve o e, toplumlarda zina hiç neredeyse hiç duyulmaz bir noktada olmuştur. E, yani vaki olmamıştır veya olduysa milyonda bir belki daha da az bir oranda olmuştur. Ahlaksızlıklar olmamıştır. Onun bunun efendim evli hanımlarını alıp götürmek gibi çok deyusane affedersiniz olaylar gündeme gelmemiştir. Daha işte bunu uçağına ele veya ermeden zina girişimleri, e, buluşmalar, çıkmalar, danslar, şunlar bunlar, ahlaksızlıklar gündeme gelmemiştir. E, o atalarımıza baktığımız zaman o nezih, nezahat içerisinde yaşayan o toplumun e, tesisini onlar mümkün yapmışlardır. Nasıl? Allah'ın tavsiyelerine, emirlerine uyarak, Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellemin tavsiyelerine, emirlerine uyarak ama bugün bunlara uyulmadığı için Allah'ın bu emirleri küçük görüldüğü, Resulullah'ın bu emirleri küçük görüldüğü için içine düşmüş olduğumuz şu toplumsal kokuşmaya, bu eee bir bakın. Bir bakın. İntihalara bir bakın. Zinalara bakın. Buluşmalara bakın. Namus bugün neredeyse nerede şu anda şu anda erkekler neredeyse evlendikleri hanımlarda bekaret şart aramıyorlar. Evet. Olabilir diyor yani bekar olma elbette yaşı gelmiş 25'e 22'ye boş mu duracaktı? Elbette yani nefsi var şu var buyu var yani elbette biz de kaçımak yaptık onlar da yapmışlardır. Yapacaklardır en yani doğal hakları gibi bir felsefe bir yaklaşım içerisinde oluyorlar ki batının e, yıllar önce içinde olmuş olduğu buluşmuş olduğu bu e, gelmiş olduğu bu noktaya biz aşağı yukarı 30-40 sene bir zaman aralığından sonra bizde gelmiş bulunuyoruz ve durum böyle bir vaziyet arz ediyor ki daha da kötüye gideceğiz. Çünkü çünkü bir toplumda eğer siz eğitiminizi karma yaparsanız, kızlarınıza açılma zorunluluğu getirirseniz, kapananları zorla açarsanız, etek dizde, dizde olacak bacaklar göğü gö görünecek efendim göğüsler görünecek saçlarınız görünecek efendim kadın kız erkek beraber oturacaksınız aynı yerde yiyeceksiniz aynı yerde gezeceksiniz aynı yerde efendim oturup kalkacaksınız aynı beden eğitim derslerinde birbirinizi tutacaksınız güreşeceksiniz koşacaksınız dolaşacaksınız vesaire. Hı. Tamamen böyle karışık bir e, e, yaşamda onları ve kız ve erkeği o görpe yavruların timallarını, zihinlerini daha o yaşlarda nefislerle, şehvetlerle, cinsi bir takım arzu, heveslerle meşgul etmek suretiyle toplumsal kokuşmayı daha o yaşlarda sağlamak suretiyle biz maalesef bugün varmış olduğumuz noktada gerçekten çok derbat, çok kokuşmuş gibi. E, Artık annelerin, babaların hatta gençlerin razı olmadığı, olamadığı problemlerle e, savaştığı ve bir çare kaldığı bir e, rezalet seviyeyi yakalamış durumdayız. O, o yanlışya düşmüş durumdayız. Ve maalesef bugün batıda bu yanlışlıklar karma eğitimin yanlış olduğu e, bugün artık söyleniyor. Ve e, kadın erkek ayırmaya başlıyorlar ve hatta bugün Amerika'da Avrupa'da e, devletin önem verdiği, siyasetçilerin e, bürokrasiye de görev alacak insanın kadın erkek fark etmez insanların gelişebileceği özel okullar var ve bu okullar karma değil. Neden? Çünkü karma olduğun zaman daha siz o yaşlarda buluşan elen o insanları, o kızla o erkeği cinsel açıdan birbirine bağımlı, birbirini düşünen, birbirine ilgi duyan, daha derste, teneffüste, okulda, içeri dışarıda sadece şehvetini, nefsini düşünebilecek bir duruma, e, pozisyona düşürürseniz, o insanlardan ilim, irfan bekleyemezsiniz, ahlak bekleyemezsiniz. Olsa olsa orada e, zina ortaya çıkar. Ahlaksızlıklar ortaya çıkar. Olumsuz bir takım e, toplumsal kokuşmalar ortaya çıkar. Bütün bu olayları aklen görebiliyoruz, sezimleyebiliyoruz. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme deniyor ki, kayın hakkında görüşün nedir ya Resulallah? Elhamu mevtu, yani kayın ölümdür diyor. Ölümdür. Ölüm kadar, ölüm kadar tehlikelidir diyor. Yani onunla birlikte aynı yerde e, oturup kalkma, aynı yerde yiyip içme, hayatı onunla paylaşma e, bir yerde ölümdür. Yani tehlikeli bir sonuç ile sonuçlanabilir bu vaziyet diyor. Şimdi e, bütün bunlardan anladığımız şey nedir? Evet, söylüyoruz. Zaruret dışında, zaruret dışında e, kadın ve erkeklerin buluşmaları, konuşmaları dinimizce e, malayani konularda konuşmaları, buluşmaları, e, gezmeleri, tozmaları, aynı masada oturmaları, yemek yemeleri vesaire vesaire bunlar doğru değildir, yanlıştır tehlikeli sonuçlar verebilir e, maalesef e, birçok olumsuz şartlarda bu ilişkilerde başlamaktadır e, kız erkek aşıklıkları buluşmalar, sıkmalar sevmeler e, bu tür e, buluşmalarda ortaya çıkmaktadır dolayısıyla e, bunların önüne geçmek için de bu birliktelikleri, beraberlikleri bertaraf etmek ve en aza indirmek lazımdır. Zahret durumları hariç bu birlikleri ortadan kaldırmak lazımdır. evladımıza baktığımız zaman haramlık selamlık var diyoruz yani. Haramlık selamlık ne demek ya? Haramlık selamlık ne demek? Bunu bir algılayalım. Yani nikaha haram olan bir insanla beraber o hayatı paylaşma, aynı mekanda olma. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki eee bir erkek ile bir kadın beraberce bir yerde, yalnız bir yerde baş başa kalmasınlar, kalırsalar üçüncüleri şeytandır diyor. Ve şeytan onları e, vesvese vermek suretiyle zina düşürür diyor. En azından o gün zina düşürmezse bir başka gün, o bir başlangıç olur. Dolayısıyla bunlara dikkat etmek lazım. E, örtünse de bir bayan, e, işte kuzeniyle amcasının oğlu teyzesinin oğlu vesaire aynı masada yemek yemesi aynı ortamda oturması ee, doğru değildir çünkü ister istemez ister istemez görüşmeler olacak. O, o, o kadının saçı açılacak, etiye açılacak, otururken, kalkarken mutlaka e, rahat etmek e, iş isteyecek e, efendim, bir yerleri görünecek veya orada işte ister istemez orada erkekler arasında konuşulan bir şeye kahkaha atacak, gülecek. Bütün bunlar kitle kapısını aralamak olacak. O yüzden elimizden geldiği kadar haramlık, selamlık, atalarımız, ecdadımız, sahabe nasıl bunu uyguladıysa biz de nezih bir topluma ulaşmak için bunu uygulamamız lazım. Değerli kardeşlerim, ne gerek var? Ne gerek var? Ne gerek var? Bir erkeğin, bir işte Kız kardeşini, hanımını misafirlerin içine çıkarma, çıkarmasına, onlara çay ikramında bulundurmasına, yemek ikramında bulundurmasına aynı masada oturup sohbet edip efendim açıp saçıp böyle karşıda mesela ne gerek var Müslümanlıkta var mı bu? Bugün maalesef e, imamlar arasında, hocalar, müftüler arasında bile bu tür şeylere artık hiç bakılmıyor, dikkat edilmiyor. Beraber oturuyorlar, kalkıyorlar. İşte bunu da cezasını soradan ödüyorlar. Neden? ...bakıyorsun birçok sıkıntılar ortaya çıkıyor. Ya Bunları burada dile getirmekten ben... ...yani hicap ediyorum maalesef. Bunlara dikkat etmek lazım. Bu, bununla ilgili... E, ...tabii bir araştırma yaparsanız... E, ...bu gerçeklerle... ...yüz yüze geleceksiniz. Maalesef bugün bazı... ...modernist... E, ...alim... ...kılıklı insanlar... kendilerini alim diyen insanlar... O kadınlarla tokalaşılabilir. Haram değildir. Tokalarsın, aynı yerde oturursun, hayatı paylaşırsın, konuşursun, gülüşürsün, çıkarsın, gezersin, tozarsın. İstanbul'u yasaklamıyor ki diyebilme cüretini gösterebilecek durumda insanlar var. Allah korusun. Bu tür insanlardan Allah bizi İslam'ı korusun diyorum. Pekala başka bir sorumuz da yok sanıyorum. Ben Yavaş yavaş sizden e, izin isteyeyim değerli kardeşlerim, yaklaşık olarak e, bir buçuk saattir beraberiz hamdolsun. Vakitlerimizi iyi bir şekilde değerlendirildiğimizi düşünüyorum. allah Teala hepinizden razı olsun. E, dinlediniz, hep beraber burada Allah rızası için bir buçuk saat bir vakit geçirdik. Allah Teala kabul buyursun bizden. Niyetlerimizi salih eylesin diyorum. Ama bir hadi soru daha geldi. Peki onu da bir bakalım. Cevaplandırmaya çalışalım. Peygamberimiz Hz. Muhammed'i neden annesi emzirmedi de bir üst anneye verildi? Süt anneye demek istedi galiba. Hikmeti nedir? diyor. Talebe kardeşimizin sorusu. Değerli kardeşlerim, Peygamber sallallahu Aleyhi ve Sellemin çocukluğunda sütanneye verilmesi bir gereklilik idi. Çünkü Mekke'de kadınların sütü olmuyor idi. Yeterli yeşillik yemediklerinden, yeterli gıda alamadıklarından, oradaki coğrafi şartlardan dolayı tersiz. Beslenmeden dolayı e, Mekke'de kadınların sütü olmuyor idi. Çocukların e, yetişmesi için vadilerde yeşillik içerisinde böyle e, kırsalda yaşayan sütü bol olan annelere ihtiyaç var idi. Ve sadece peygamberimiz değil. Ee, bütün e, çocuklar aşağı yukarı Mekke'de doğan bütün çocuklar süt anneye verilir. Orada iki iki sene, 3 sene duruma göre e, süt annesinden süt emer ve gelişmesini bu şekilde sürdürürdü. Burada herhangi bir e, şey yok. Bir, e, sadece o, oranın coğrafi şartlarından annelerin sünün, e, annelerin sütü olmamasından dolayı e, bulunmuş bir cevabi bir yöntem, bir e, Zorvet olduğu için yapılmıştır. Yoksa bunun arkasında herhangi bir şey aramak söz konusu değildir. Tesettüre girmeyen kadın kadın boşanmak gerekir mi? Kadını boşamak gerekir mi? Tesettüre girmeyen kadını boşamak gerekir mi? Eşim bana ve aileme saygı göstermiyor ve tesettüre dikkat etmiyor. Evliliğimi devam edip etmemem konusunda nasıl karar vermeliyim? Evet, soru bu. Değerli kardeşlerim, tesettüre girmeyen bir kadın boşanabilir, boşan, boşamak gerekir mi? Bir kadın örtünmeyi reddediyorsa onu nikahtan boşamak gerekir mi? Böyle bir farziyet, vücubiyet söz konusu değil. Eğer bir kadın eğer örtünmeyi reddediyor ise, ve siz de onunla evliyseniz e, ve örtümeyi reddediyorsa onu boşamak e, vacip değil, farz değil. Ama e, bir Müslüman elbette ki böyle bir durumdan hoşnut olmaz ve bunu büyük bir sorun olarak görür ve boşanma yoluna gider. Giderse, böyle bir durumdan dolayı boşanma yoluna giderse doğru mu yapmıştır, yanlış mı yapmıştır? Doğru yapmıştır. Çünkü bir Müslüman açık olan hanımını kıskanmak zorundadır. Yani onu hem kıskanacak hem o eziyete katlanacak hem de e, Müslüman olduğunu söyleyecek bu gerçekten çelişkili bir durum arz eder. Dolayısıyla o kadını e, anlatacak durumu izah edecek, Müslüman olduğunu izah edecek, Allah'ın emri olduğunu izah edecek, evliliklerin devam etmesi için bunun şart olduğunu e, iyi bir şekilde ona izah edecek. Eğer kabul etmiyorsa, yine örtünmeyi kabul etmiyorsa, bir erkeğin kendisine farz değildir boşanmak bu durumda. Farz değildir. İlla farz, e, boşaması farz değildir, vacip de değildir. Çünkü bir yerde o, o onun e, bir hatasıdır. Bu bir günahtır. İmani noktada e, eğer örtünmenin e, farziyetini, farz olduğunu kabul etmiyorsa kafir olur. Kafir olduğu zaman da ondan boşanması uzman gerekir. Ama örtülmek vardır dinimizde. Ben örtülmem gerekiyor ama nefsime bunu yediremiyorum. E şu anda buna hazır değilim. Bana biraz daha vakit tanı gibi e böyle şeyler söylüyorsa hala Müslümandır. Ve belki ona bir müddet vakit tanınabilir. E, Öncelikle da var ise e, onu şifahi yönde bir çözme kavuşturmanın ve o konuda bir gayret sarf etmenin e, çabası içerisinde olunmalıdır. Bir müddet, bir vakit tanınmalıdır. E, ama her türlü gayretten sonra, her türlü çalışmadan sonra hala örtünmeyi kabul etmiyorsa, burada erkek hürdür, isterse hanımını boşayabilir, burada e, kendisine bir günah söz konusu değildir. Kendi, boşadığı takdirde kendisine bir günah söz konusu değildir. Bunu da bu şekilde e, izah edelim. Ama gelin diğer sorunun diğer kısmına. E, eğer bir erkek hanımına e, örtülmeyi haram kılıyorsa, yasak kılıyorsa, kadının e, burada o erkekten boşanması vacip midir, farz mıdır, nedir, hükmü nedir? Manasında bir soru kısmı var. Diyorum ki, eğer bir erkek hanımına örtünmeyi yasaklar ise o kadının, o erkekten öncelikle yanlış yaptığını, böyle bir şey hakkı olmadığını dile getirecek. Rica edecek, söyleyecek. Hala erkek asarım, keserim ama kapanmana müsaade etmem diyorsa kadının boşama hakkı vardır. Hatta ve hatta boşanması farzdır. Neden? Çünkü la taat e, fil fi Allah'a isyanda kula itaat yoktur. Allah'a isyanda kula itaat yoktur. Eğer bir kul itaatı Allah'ın farz kıldığı bir itaatı yasaklıyor ise o kuldan kurtulmak vaciptir. O durumdan, o konumdan, o vaziyetten, o işten, o amelden, o ortamdan kurtulmak elinden geliyorsa şayet o insana gereken bir durumdur, bir vücubiyettir. Vücubiyet arz eder. Ancak şartları müsait değilse, eşini bıraktığı takdirde mesela diyelim ki eşi diyor ki eğer beni bırakırsan kesinlikle seni, öldürürüm, öldürürüm seni, diyorsa mesela Allah göstermesin bu takdirde kişinin iki yolu vardır, bir, Rusat, diğeri azimet, Rusat, eğer kesinlikle öldüreceğini kastediyor, öldüreceğini biliyorsa, kapandığı takdirde kesinlikle öldüreceğini biliyorsa ve bundan eminse bu takdirde eee yani o anda kapanmayabilir ama çözüm arar. Kesinlikle her anını çözümle, çözüm aramakla mesela işte kaçmak, kurtulmak, uzaklaşmak, bilinmeyen bir yere gitmek gibi çözümler arar. Ve kendisine bir vakit e, kazandırabilir. Örtülmeyerek orada. E, i̇kinci yol, öldürsen de örtüneceğim der. O anda hemen örtülü örtünür ve eğer o insan onu öldürecekse de o anda öldürür, o da şehit olur. Yani böyle bir hakkı da söz konusudur. Evet. Allahu u Alem, değerli kardeşlerim. Peki. Başka sorumuz da yok. Ee, Allah hepinizden razı olsun. Allah dinlediklerimizle amel etmeyi bize nasip eylesin. Amellerimizi salih eylesin. Allahu Teala bizleri hak yolda daim kaim sabir eylesin. Allahu Teala daima hakkı yaşamayı, hakkı öğrenmeyi, batıldan sakınmayı, ondan uzaklaşmayı bize nasip eylesin. Bizi hidayet hidayete erenlerden, hidayet yolunda sabırla, azimle duranlardan eylesin. Ve yüreklerimizde daima kendi sevgisini halk eylesin, iman ehlinden eylesin, geceniz barık olsun ve ahir davana elhamdülillahi rabbil alamin, ve sallallahu ala nebiyyine Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain.